Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya sayyidil evvelin ve akhirin ve ila jami'il anbiya'i ve mursalin ve ila jami'il velidi ve hamdulillahi rabbil alamin. Hepinizin kandili mübarek olsun. Bu gece berak kandilidir. Allah bazı zamanları, bazı mekanları özel olarak yaratmış. Orada takdirini öyle yapmış. Kullarına ihsan etsin diye, ikram etsin diye. Kulları o zamanlarda, o günlerde, o mekanlarda Allah'a dönsün diye, dönme imkanı, dönme fırsatı olsun diye, tövbe etme, istiğfar etme imkanı olsun diyedir. Berat, kurtuluş demektir. Hem de tam bir kurtuluş. Bir kul beratını nasıl alır? Eğer Allah onun günahlarını mağfiret ederse, affeder, mağfiret ederse, günahları silerse, olmamış gibi muamele ederse, cehennemden kurtulmuş olur, cenneti hak etmiş olur. Bu berat olur. Ama önce kendi gönlündeki cehennemden kurtulması lazım ki cehennemden kurtulmuş olsun. Cehenneme dönmüş bir gönül, cehenneme layıktır. Cennete dönmüş bir gönülde cennete layıktır. Gönlü cennet gibi olanlar cennete layıktır. Gönlü cennet olmak ne demektir? Eğer bir gönülde Allah'ın isimleri, güzelliği, tecelli etmişse, yani Rahman olmuş, Rahim olmuş, Kerim olmuş, Afu olmuş, Gıfır olmuşsa, setar olmuş, hafiz olmuşsa, Allah'ın güzel isimleri onda böylesine tecelli etmişse, bu gönül cennete dönmüş bir gönüldür. Bununla, bu böyle bir insanla beraber olanlar da aynı şekilde kendini cennete gibi hisseder, onunla olmaya, onunla beraber olmaya, arkadaş olmaya, sohbet etmeye doyamaz. Ama cehenneme dönmüş bir gönül de cehenneme layıktır. Allah'ın isimlerinden, Allah'ın güzelliğinden mahrum kalınca cehenneme döner. Cehenneme dönünce ne olur? Rahmet yerine, merhamet yerine, Allah'ın Rahman, Rahim isimlerinin yerine zulüm olur, zalim olur, zulüm eder. Merhamet etmez yani. Ne kendine merhamet eder, ne de başkalarına merhamet edebilir. Allah'ın Kerim ismi tecelli etmez cimri olur. Allah'ın afu ismi tecelli etmez, kendisine yapılan yanlışı affetmez, mağfiret etmez. Allah'ın settar ismi tecelli etmez, hatayı, kusuri görünce hemen ya yüzüne vurur ya da onu arkasından söyler, onu yayar, setretmez, örtmez hatasını. Böyle bir gönül de cehenneme dönmüş. Yani kulun gönlü, Allah ile, Allah'ın el Esmaul ül cennete döner. O, Allah'ın isimlerinden mahrum kaldığı nisbette de gönül cehenneme döner. Cehenneme dönmesinin sebebi kulun Allah'tan uzak olmasından dolayıdır. Allah'a iman edememesinden dolayıdır. Allah'ın İsimlerini, güzelliğini sevmemesinden, dolayısıyla iman etmemesinden, bu isimleri üzerinde gösterememesinden dolayıdır. Kul Allah ile güzeldir. Güzelliğini, şerefini, değerini, kıymetini Allah'tan alır. Ondan uzaklaştıkça da kıymetini, değerini, şerefini, insanlığını, Hazreti İnsan oluşunu kaybeder. Bunun için de insanlarla beraber olmak gerekir ki Allah'ın isimlerini üzerinde gösterebilsin. Yani merhamet etmek için kul lazım, ikram etmek için kul lazım, affetmek için bir insan lazım. Ben kendi kendime böyle evde otururum, namazımı kılarım, ibadetimi yaparım, tesbihimi çekerim, selavatımı getiririm, hacca giderim. Yok öyle. İslam bu değildir. Din bu değildir. Hazreti insan olmak böyle değildir. Böyle olmaz yani. Hazreti insan olabilmek için Allah'ın güzelliğinin senin üzerinde tecelli etmesi lazım. Yeryüzünde Allah'a halife olabilmen için, hilafeti icra edebilmen için insan gerekir sana. Onun için ne diyoruz? İnsan insan için cennette olur, cehennemde olur. Eğer Allah'ın güzelliğiyle muamele edersen İnsan senin için cennet olmuştur, ama ona edersen, haksızlık edersen, eleştirirsen, çekiştirirsen, sıkıntı verirsen, sana muhtaç olduğunda merhamet etmezsen, ikram etmezsen, ne olur? Sana cehennem olur. Allah sana kazanma imkanı verdi, o imkanı değerlendiremedin. Darşındakine zulmederken aslında önce kendine zulmetmiş oldun. Kendin kaybettin. Onun için Allah ayet-i kerimede buyurdu. Kim ne yaparsa yapsın o ya kendi lehinedir ya da aleyhinedir. Kim ne yaparsa yapsın kendine yapmıştır dedi. Herkes Allah'ın kulüdür ve Allah herkese birebir teke tek muhataptır. Ne buyurdu ayet-i kerimede? O Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Ne yana dönerseniz dönün, Allah'ın vecihi oradadır. Kurum sana, kullarım sana beni sorarlar, ben yakınım. Bana dua edenin, beni davet edenin davetine icabet ederim. Kimse kimseye bir şey yapmıyor. Herkes imtihandadır. Biri bize karşı bir yanlış yaptığında önce Rabbimizi görmemiz lazım. Evet, Rabbim acaba... Bu kula böyle muamele ettirmekle, böyle muamele etmesine müsaade etmekle acaba beni nasıl bir imtihana tabi tuttu? Kulu görmekten önce Allah'ı görmek lazım. Allah'ın muamelesini görmek lazım. Böyle yaparsak yanlış yapmayız. Ama böyle yapmaz. Sadece kulu görürsek ne olur? O yanlış yaptı deriz. Sanki Allah'tan bağımsız onun bir gücü kuvveti var da o öyle yapabildi. Hiç farkında olmadan şirk koşmuş olur, şirke düşmüş oluruz. Oysaki herkes imtihandadır. Herkes imtihanını bilmeli, görmelidir. Gözünü, gönlünü Allah'tan ayırmaması lazım ki imtihanı görebilsin. Allah'ın muamelesini görebilsin. Allah ayet-i buyurdu. Bunu sahabe için buyurdu. Onlar diyorlar ki, bu musibet niye başımıza geldi? deki ki, kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayı. Başımıza ne gelirse gelsin, bir yerde yanlış yapmışız, Allah o yanlışlığımızı silmek için, örtmek için, temizlemek için o muamele müsaade etti. Muamele kimden gelirse gelsin, bu böyledir. Yanlış yapmamışsak, eksik yapmamışsak, bu durumda yapılan muamele ne olur? Derecenin yükselmesi için olur. Bütün peygamberler en büyük sıkıntıya Düşmüş olanlardır. Resulullah Efendimiz buyurdu, en büyük sıkıntıyı ben, peygamberler, sonra bize yakın olanlar çeker. En büyük sıkıntıyı, en büyük musibeti, en büyük belayı onlar görür. Niye? Dereceleri yükselsin diye. Derece nasıl yükseliyor? Derece insanın kendi benliğinden, nefsinden, varlığından kurtulmasıyla mümkündür. Kendi nefsinden kurtulursa, benliğinden, varlığından kurtulursa ne olur? Allah tecelli eder. Allah'ın güzelliği onda tecelli eder. O saf nur olur. Allah'ın nuri olur. Allah'ın bizden istediği de budur. Bizden istediği, bize nefrettiği ruh olmaktır. Bunun için Allah bize imkanlar tanır. İmtihan demek, imkan demektir. Dünya hiçbir zaman hiç kimse için cennet olmaz. Peygamberler de buna dahildir. Eğer cennet olsaydı onlara cennet olurdu. Çünkü en güzelini onlar yapmışlar, en doğrusunu onlar yapmışlar. Allah'ın sevdiği, razı olduğu gibi yapmışlar. Ama bakıyoruz hayatları sıkıntı doludur, musibet, bela doludur, yokluk doludur. O zaman bize düşen önce imtihanı kabul etmektir. İmtihanı kabul etmezsek ne olur? Allah'a sürekli itiraz ederiz. Şunu niye şöyle yaptın, bunu niye böyle yaptın, şu niye şöyle oldu, bu niye böyle oldu? Ya da ne yapar? İnsanları suçlar. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Önemli olan senin ne yaptığındır. Senin hakikati olduğu gibi görüp bu muameleyi Allah'tan bilip muameleyi ona göre yapmandır. Onun için Allah ayet-i buyurdu ki Biri, Birinden bir zulüm gördüğünde, bir sıkıntı gördüğünde eğer karşılığını verirse aynı ile bir karşılık verirse onun için yapılacak bir şey yoktur dedi. Ama dedi eğer affederse onun ecri Allah'a aittir. Bak bir de affet diyor. Kazanmak mı istiyorsun? Onu affet. Onun yaptığı gibi ona muamele etme eğer affeder, bir de üstüne ikramda bulunursa, bu büyük iştir dedi Allah affet dedi, karşılığı benden al dedi, kurumi affet yanlış yapmış yanlışı ne olursa olsun evet, bu gece Berat gecesidir Allah kesinlikle, duayı reddetmez. Kendisinden, af dileyen, mahfiret dileyen kurulun duasını, tövbesini, istiğfarini reddetmez. Allah'ın vaadi var. Eğer biri dese ki, ben tövbe ettim, istiğfar ettim, Rabbim beni affetmedi derse, şirke düşer, müşrik olur. Anında kafir olur. Bu kelimeyi kullandığında, anında kafir olur. Niye? Allah'ı bilmemiş, tanımamış. Allah gafur değil demiştir. Gafar değildir demiştir. Allah afu değildir demiştir. Allah tevab değildir demiştir. Allah'ın isimlerini inkar etmiştir. Beni affetmedi derse, böyle düşünse, düşünse bu gizli şirk olur. Diliyle söylemedi. Hiç fark etmez. Ya da ben tövbe edersem acaba beni affeder mi? Bu sefer Allah'ın isimlerinde Allah'tan şüphe etmiş oldu. Gene şirke düşer. Allah'ın affetmediği tek günahtır şirk. Allah bütün günahları affeder, şirki affetmez dedi. Hiç kimse için affetmem dedi bunu. ''Seni ben yaratmışım, senin Rabbin benim.'' dedi. Ve ben kendimi sana tanıtıyorum. ''Ben afuhum, ben gafurum, ben gaffarım, ben tevvabım.'' dedi. Sen yanlış yaptığında, tövbe ettiğinde, af dilediğinde, mahfret dilediğinde, tövbe ettiğinde, tövbe ettiğinde seni affederim. Tövbeni kabul ederim, mahfret ederim dedi. Ama sen desen ki, ''Yok, affetmez. Allah'a kafa tutuyorsun. Evet, bu gece berat gecesi. Beratımızı Allah'tan isteyeceğiz ve alacağız. Yapmamız gereken şey nedir? Tövbe etmektir, istiğfar etmektir, af dilemektir. Onun rahmetine sığınmaktır. Onun azametine, kibriyasına sığınmaktır. Arziyetimizi, günahkarlığımızı, eksikliğimizi bilip, O'nun büyüklüğüne iltica edip sığınmaktır. Ondan istemektir. Ya Rabbi, Sen beni yaratan benim güceler yücesi Rabbimsin. Sübhan olan Sensin. Hiçbir eksiliği, hiçbir noksanı, hiçbir kusuri olmayan Sensin. Bütün kemalat, bütün mükemmeliyet sana ait. Ben, ben kurum. Ben senin yaratmış olduğun senin kurunum. Ve sen beni biliyorsun. Benim arziyetimi biliyorsun, benim zayıflığımı biliyorsun, öyle buyurdun zaten, insan zayıf yaratılmıştır ve ben zayıfım. Ben düştüm, yanlış yapıyorum, eksik yapıyorum, sen bunu biliyorsun, ben de bunu ikrar ediyorum. Arziyetimi, zayıflığımı, eksikliğimi, günahkarlığımı ikrar ediyorum ya Rabbi. Bunun için de senin mahfretine sığınıyorum. Bitti. Allah bir anda hepsini siler mi? Hepsini bir anda siler. Affetmediği ne vardı? Allah'a, Allah'ın hakkını teslim etmediğinde bunu affetmez. Yani Allah beni affetmez. Allah gafur değildir, rafar değildir, tevab değildir, afu değildir, rahman değildir, rahim değildir dediğinde bunu affetmez. Yani insan kendi yaratılışına bakmadan... Rabbine nasıl bu şekilde kafa tutabilir? Ne demelidir? Ben anlamadım demelidir. Ben Rabbimi tanıyamamışım, anlayamamışım demelidir. Mesela, müşrikler hakkında yanlış bir anlayışımız vardır. Biz zannediyoruz ki müşrikler Allah'a inanmıyordu. Öyle değil. Bütün müşrikler Allah'a inanıyordu. Kim söylüyor? Allah söylüyor. İnanmadıkları neydi? Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, sen o müşriklere sorsan, desen ki, gökleri kim yarattı? Allah diyecekler. Yeri kim yarattı? Allah diyecekler. Seni kim yaratmış? Allah diyecekler. Size kim rızık veriyor? Allah diyecekler. Yağmuru kim yağdırıyor? Allah diyecekler. Hepsi Allah diyor bak. Bu beytin, bu Kabe'nin sahibi kimdir desen, Allah diyecekler. Sorun nerede o zaman? Allah diyorlarmış. Ama hiçbiri esma ol Hüsna'yı bilmiyor, anlamamış, Allah'ı isimleriyle tanımamış, iman etmemiştir yalnız. Rahman deyince Rahman'a itiraz etti. Olmaz dedi. Rahman da kimiz dediler. Evet, Resulullah Efendimiz müşriklerle anlaşma yaparken Bismillahirrahmanirrahim dedi. Evet müşriklerin o katibi dedi ki olmaz. Biz Rahman'ı tanımıyoruz. Bismillah dedi. Allah'ın ismiyle yaz, tamam. Kabul ediyoruz. Ama Rahman'ı tanımıyoruz. Müşrik demek ne demekmiş? Rahman'ı tanımamakmış, Rahim'i tanımamakmış, Kerim'i tanımamakmış, Ghafuri, gafari tanımamakmış. Buna iman etmemekmiş. Müşrik budur. Böyle tanımayınca, anlamayınca Allah'ın isimlerini kime verdiler? Putlarına. Evet, putlarına Allah'ın isimlerini verdiler. Yani esma Hüsna'dan oraya transfer ettiler. Her bir putun vazifesi o puta yapılacak dua ayrı ve farklıydı. Birine bu rızık tanrısıdır. Yani Allah'ın rezak ismini. Rızık gerektiğinde, lazım olduğunda evet, buna dua edeceğiz. Sefere, alışverişe gittiğimizde şu puta dua edeceğiz. Bir bela bir musibet olduğunda şu puta dua edeceğiz. Allah'ın isimleri, hepsi Allah'ın ismi. Bu savaş tanrısıdır. Savaşa gittiğimizde bundan yardım isteyeceğiz. Bu barış tanrısıdır. Buna dua edeceğiz. Bu aşk tanrısıdır. Aşk tanrısı iki tane. Bir israfa bir merve dikmişlerdi. Kimin aşkla ilgili, muhabbetle ilgili, sevgiyle ilgili, evlilikle ilgili bir sorunu varsa kadınsa şuna, erkekse şuna dua etmelidir. Allah'ın vududu ismini vermiş. Yani şirki, müşrikliği anlamak için bunu anlattım böyle. Biz de ben müminim, ben Müslümanım diyenler Allah'ı biliyor ve tanıyor. Ama iş Allah'ın isimlerine gelince müşrik oluyor. Bakıyorsun düpedüz müşriktir. Söyledim biraz önce. Allah beni affetmedi. Beni affeder mi fikri düşüncesi bile şirktir. Allah bana rahmet eder mi? Beni rahmetinin içine alır mı? Şirk. Allah bana rızık verir mi? Şirk. Allah'ın her bir ismi için bu böyledir. Günde bin sefer aynı günahı tekrar tekrar işliyorum. Allah bu günahı affeder mi? Dedi yine şirk. Ben ederim dedi. Ben seni seviyorum diyor. Ben seni istiyorum. Ben seni kendim için yaratmışım. Bana halife olasın, bana ayna olasın diye yaratmışım. Bin türlü günah işlesen bir günde bin kere tekrarlasan da ben affederim. Nasıl affediyor? Ben gafurum dedi. Bin türlü günah işletsem affederim. Gafur bu demek. Ben gafarım dedi. Gafar tekrar tekrar işlenen günahı mağfiret eden demektir. Bir günahı günde bin sefer değiştirsem ben mağfiret ederim dedi. Etmez deyince ne olur? Allah gafur değildir. Allah gafar değildir dedi. İsmini inkar etti. Şirke düştü. İster bunu bir başkasına söylesin, ister bunu kendi kendisi işin söylesin, hiç fark etmiyor. Evet, bu gece af gecesi, mafkıet gecesi, beratını, kurtuluşunu alma gecesi. Onun için bunu söyledim. Aynı zamanda hep beraber bir de Allah'ın Gafar ismini anlamaya çalışacağız. Gafar tekrar tekrar affeden demektir. Tekrar tekrar ...makfuret eden demektir. Tekrar tekrar işlenen günahları ...makfuret eden demektir. Affedip onu koruyan demektir. Koruyan, onu muhafaza eden demektir. Onun güzelliğini muhafaza eden demektir. Hazreti insan oluşunu muhafaza eden demektir. Tekrar tekrar işliyor ama Allah onu siliyor. Niye siliyor? Korumak için, muhafaza etmek için. Onun insanlığını, Hazreti insanlığını muhafaza etmek için bunu yapıyor. Mifer başa takılan, koruyucu demektir, koruyan demektir. O da oradan geliyor. Aynı kelime, kök manası aynıdır. Allah koruyor ki, insanlığı bozulmasın. Ne zaman ya Rabbi ben sana döndüm, ''Ben sana geliyorum, ben senin bana nefretliğin ruh olmak istiyorum'' dediğinde, ''Ben Hazreti İnsan olmak istiyorum, ben senin nurun olmak istiyorum, ben senin güzelliğinle güzel olmak istiyorum'' dediğinde, kapı ona açık olsun, hemen kurum işi yapabilsin diye. Evet. Allah'ın Ghaffar ismi Kur'an-ı Kerim'de beş yerde geliyor. Yanlış hatırlanıyorsam üç yerde de Azizün Gafar diye gelir. Azizün Gafar. Allah Azizdir ve Gafardır. Ne demek? Allah Azizdir. Bütün güç, bütün kuvvet, bütün kudret, bütün şeref Allah'a aittir. Allah seni böyle bir tekrar tekrar makbure ediyorsa sana muhtaç olduğu için değildir. Sen Ne günahınla Allah'a bir zarar verebilirsin ne de kulluğunla Allah'a bir fayda verebilirsin. Bu senin içindir. Allah'ın seni mağfiret etmesi senin içindir. Seni aziz kılmak içindir. Seni şerefli kılmak içindir. Kendinden sana şeref vermesi içindir. Onun için azizin gafar diye gelir. Bu konuyla ilgili Ayetleri hep beraber anlamaya çalışalım. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, hitap رسول efendimizedir. De ki innemâ ene müzirum. De ki ben bir nezirim. Ben bir uyarıcıyım. Sizi uyarıyorum. Allah belli sizi uyarmaya göndermiş. Ve mâ min ilahin İllallah. Sizin Allah'tan başka ilahınız yoktur. Sizin ilahınız Allah'tır. Sizi bununla uyarıyorum. Sizin Allah'tan başka ilahınız yoktur. İlah sadece Allah'tır. İlah deyince bütün isimleriyle beraber Rahman olan olur, Kerim olan olur, Afu olan olur, Vekil olan olur. Bütün isimleri böyle. Bu isimleri başkalarına vermeyin. El-Vahidul-Gahhar Allah Vahid ve Kahhardır. Allah vahittir Bütün isimler O'na aittir. Ehad zatında tek olandır. Vahid sıfatlarında, isimlerinde tek olandır. Bütün isimler Allah'a aittir dedi. Buna beraber Allah Kahhardır. Ne demek? Vahid'den sonra Kahhar'ın gelmesi ne demek? Eğer biri bu isimlerimden birine sahip çıkmaya kalkışırsa, bir başkasına bu isimlerimden birini verirse, onu kahrelerim. Nasıl kahreder? O ismi alarak. O ismin Allah'a ait olduğunu göstererek, onu kahrelerim dedi. İnsan Allah'ın isimlerine sahip çıkıyor mu? Evet, sahip çıkıyor. Ben ilahım demez, ben Allah'ım demez ama... Diğer isimlerinde bilmeden, hiç farkına varmadan bakıyorsun ki sahip çıkmış. Ben anlatayım, siz de bakın sahip çıkıyor mu çıkmıyor mu? Mesela der ki, ben bütün insanlara rahmet edeceğim. Herkese merhametimle muamele edeceğim. Herkesi rahmetin içine koyacağım. Sen Allah değilsin. Rahman ve Rahim olan Allah'tır. Herkes rahat etsin. Herkese yardım edeceğim. Kim benden yardım isterse ben ona yardım edeceğim. Sen kerim olamazsın. Bu sıfat Allah'a ait. Allah'ın sana ikram ettiği kadarıyla bu ikramı yaparsın. Bu ismi üzerinde gösterirsin. Bir kul olarak, bir avd olarak gösterirsin. Ama ben herkese yardım ederim dediğinde... Allah'ın ismine sahip çıkmış oldu. Ben herkesi doyurayım. Sen Rızık değilsin. Bunu böyle söylemeye hakkın yoktur. Gücün kadar. Allah sana ne kadar ikram etmişse bir kul olarak bunu yapmaya çalışman lazım. Hepsi bu. Ya da ben hidayeti ver, ben Hadim. Hidayeti ben veririm sen hadi değilsin. Hadi Allah'tır. Allah kiminle dilerse hidayetini onunla verir. Sen kulluğunu yapmaya bak, hidayete vesile olmaya çalış. Ama sen hadide değilsin. Senin böyle bir sıfatın yoktur. Bu sıfat Allah'a ait bir sıfattır. Ya da biz dünyayı cennete çevireceğiz. Sen ilahlık iddia ediyorsun. Böyle bir şey var mıdır? Söyledim. Farkında değildir. Ya da Mehdi gelecek, hepimizi kurtaracak, dünyayı cennet yapacak. Ne bu Mehdi nedir? Hadi bakayım. Ayıp denen bir şey vardır. Önce iman etmeye çalışmak lazım. Önce mümin olmak lazım. Haddini bilmek lazım önce. Haddini Allah'ın hakkını Allah'a teslim etmek lazım. Kim böyle yaparsa onu kahrederim dedi. Onu rezil ederim dedi. Öyle olmadığını ona gösteririm. Onu kahrederim dedi. Devam ediyor. Rabbü'l-Semavati vel-Erd O, Allah, göklerin göklerin ve yerlerin Rabbidir, sahibidir, terbiye edicisidir, koruyucusidir. Muameleyi yapan, yere göğe yapan O'dur. Ve ma beynahıma, arasında her ne varsa, hepsine, hepsinin Rabbi O'dur. Mülkün sahibi benim dedi. Yerin, göğün ikisinin arasında ne varsa, hepsinin sahibi benim dedi. Kimse böyle bir, Yanlışa kalkışmasın böyle bir şeyi aklından gönlünden nefsinden geçirmesin dedi. Bu saygısızlığı yapmasın dedi. Kulluğunu bilsin, aziziyetini bilsin. El Azizul Gaffar. Bununla beraber o Aziz ve Gaffardır. Bütün kuvvet, bütün güç, bütün şeref, bütün izzet ona aittir. Bununla beraber o Gaffardır dedi. Yanlışınızı Tekrar tekrar yaptıklarınız, yaptığınız yanlışları affeder, siler, olmamış gibi muamele eder. Onun hiçbir şekilde size ihtiyacı yoktur. Sizin ona ihtiyacınız var. Eğer haddinizi bilirseniz, o sizi şereflendirir, izzetlendirir, mağfiret eder, bu mağfiretiyle beraber size şerefi, izzeti ikram eder. Sizi şerefli kılar. Neye karşılık? Ona hiçbir şeyi şirk koşmamaya karşılık. Yerin göğün ikisinin Rabbi olduğuna iman etmeye karşılık, kabul etmeye karşılık, boyun bükmeye karşılık. La ilahe illallah demeye karşılık, onun vahid ve kahhar olduğunu bilip iman etmeye karşılık. Ondan haşyet duymaya karşılık ve ini laqafarın lima taber. Bununla beraber dedi ben laqafarım. Allah kendini laqafar diye takdim etti. Ben laqafarım dedi. Tekrar tekrar yaptığınız yanlışları günahları affederim, olmamış gibi silerim. Yeter ki siz beni kabul edin. Benim laqafar olduğumu kabul edin. Ya Rabbi beni mağfiret et değil. Ben gaffarım dedi. Limen tabe. Kimin için? tevbe edenler için. Bana dönenler için. Ya Rabbi sana döndüm. tevbe dönmek demek. Sana döndüm. Beni makfure etin. Artık bu yanlışları yapmayacağım. Şu yanlışı yapmayacağım. Yapmak istemiyorum. Düşmek istemiyorum. Beni makfure etin. ve amene ve amele salihen. Evet. Bununla beraber iman edip, eğer salih amel işlerse, sümme ihtedal, sonra hidayette olursa, onun için gaffar ismimle tecelli edeceğim. Tövbe eder, dönerse, magfretimi isterse, iman edip, salih amel işler, hidayette durursa, sirat-i müstakimde durursa, hidayetçiyle beraber yolu takip ederse onun işlediği günah ne olursa olsun, olarak ben gaffarım, gaffar olarak onun için tecelli edeceğim. خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْدَ بِالْحَقِّ gökleri, yeri, Allah hak ile yaratmıştır. Hepsinin bir vazifesi, hepsinde Allah'ın bir murabi vardır. Yerde, gökte her ne varsa, yarattığı ne varsa hepsini hak ile yaratmış, yani bir murabi vardır. يُكَوَّرُوا لَيْلَا أَلَنْ nehar O geceyi gündüzün üzerine sarıyor gündüzü geceyle örtüyor. Ve yukavvarun nehare alalleyl. Gündüzü de geceyle sarıyor, geceyle örtüyor. Yani geceyle gündüzü peş peşe getiriyor. Biri gelirken ötekini örtüyor, kapatıyor. Ve sakhara şemsa Güneşi ve ayı müsahhar kılmıştır. Onun emrinde, onun hükmündedir. Kullun yecri, li ecelin, müsemmah. Her birinin, hepsinin Allah'ın kendisine tayin ettiği zamana kadar, ecelleri gelinceye kadar her biri bir yolda, Allah'ın kendisine takdir ettiği yolda akarlar, hareket ederler. Ela Huvvel aziz ve gaffar. Dikkat edin dedi. Aklınızı başınıza toplayın. Allah aziz ve gaffardır. Allah mülkün sahibidir. Her şeyi yapan O'dur. Geceyi gündüzün üzerine, gündüzü gecenin üzerine saran O'dur. Ne demek bu? Bir zahiri olarak bu böyledir. Bir de insan denen kainat vardır. Onun gönlünde gece ve gündüz vardır. Kim aydınlanmak isterse Allah onu aydınlatır, gönlünü gündüze çevirir. Ama kim de karanlıkta kalmak isterse mahrum kalır, Allah'ın nurundan mahrum kalır, gönlü geceye döner. Bunu yapan Allah'tır dedi. Neye göre? Kulun dilemesine, istemesine göredir. Eğer sen gönlünü günahlarla geceye çevirmişsen, karartmışsan, yapman gereken şey... Ghaffar olan Allah'tan mahfret dilemektir. Aydınlanmasını, gündüze dönmesini istiyorsan ne yapman lazım? Rafar olan Allah'tan mahfret dilemen lazım. Aziz olan Allah'tan izzet dilemen lazım. Men amile seyyiyeten felâ yücze illa misleha. Her kim ki bir kötülük, bir yanlış, bir günah yaparsa onun karşılığı ancak onun misli gibi bir cezadır. Bir günaha misliyle karşılık ceza verilir. Women amile salihan Her kim de salih bir amel işlerse Menzekerin ev unsa ister erkek olsun ister kadın olsun. Salih amel işlerse, ve o yalnız şart koydu oraya ve o eğer müminse mümin olarak salih amel işlerse fe ulaihiyedhul cennet onlar cennete girer Allah onları cennete koyar müminse ve salih ameli işlemişse işliyorsa bu salih amellerin karşılığı cennettir. Onlar cennete gider. Yursahuna <gülüyor> fiha bi gayri hesap. Allah orada onlara hesapsız, sınırsız rızık verir, rızıklandırır, ikram eder onlara. Ya qawmi ma ale aduukum ila necat. Peygamberlerin hitabıdır bu. Ey kavmim Ben sizi necata, kurtuluşa davet ediyorum. وَتَدْعُونَن۪ي ilenler, Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Allah kurtuluşa davet ediyor, Peygamberi kurtuluşa davet ediyor, Peygamberlerle beraber olanlar kurtuluşa davet ediyor, karşıdakiler de ateşe davet ediyor. تَدْعُونَنِي لِيَكْفُرَ بِاللّٰهِ ve اُشْرِكُ Siz beni Allah'ı inkar etmeye, Allah'a şirk koşmaya davet ediyorsunuz. مَا لَيْسَلِ بِهِ Hem de hiçbir şey olmayan, bir şeyi Allah'a şirk koşmaya davet ediyorsunuz beni. Yani bir zanla, elimden hiçbir şey olmayan, akla mantığa uymayan bir şeyle beni Allah'a şirk koşmaya davet ediyorsunuz. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ اِلَا azizil الْغَفَارِ Ben de sizi aziz ve gaffar olan Allah'a davet ediyorum. Allah'ın mağfiretini davet ediyorum. İzzetine, şerefine davet ediyorum. Allah ile şerefli olmaya, Allah'ın mağfiretine davet ediyorum. Evet. Bakacağız. Birbirimizi aziz ve kafar olana mı davet ediyoruz? Yoksa Allah'a şirk koşmaya mı davet ediyoruz? Her birimiz kendi hesabımızı kendimiz yapacağız. Hükmümüzü de kendimiz vereceğiz. Ve inne kullema de'autumuhum li tegfire lehum. Yine Allah, peygamberden naklediyor. Evet, ne diyor? Nuh aleyhisselam, ''Ben onları, senin onları mahfiret etmen için davet ettim.'' Davet ettim ama onlar ''cealu alhum fi azanihim'' Onlar parmaklarını kendi kulaklarına tıkadılar. Parmaklarıyla kulaklarını kapattılar şey siyahı elbiselerine büründüler zahiri elbise değil manevi elbiselerine büründüler küfür elbiselerine şirk elbiselerine nefis elbiselerine benlik elbiselerine o daveti işitmemek için o elbiselerine büründüler veerruh tak baru istihbara direndiler İman etmemek için, davetimi duymamak, işitmemek için direndiler. Kibirlendikçe kibirlendiler. Büyüklendikçe büyüklendiler. Büyüklük üstüne büyüklük tasladılar. Sümme inni deautumuhum cihara. Bana. Sonra ben onları açıktan, yüksek sesle davet ettim. Sümme illi tu Sonra onlara ilan ederek söyledim, onlara ve eser lehum. Hem onları gizliden davet ettim, israrla, gizli gizli davet ettim. Fakultu, onlara dedim ki, istaqfiru Rabbihum. Rabbinize istiğfar edin, dedim. İnnehu kâne gâfâra. Muhakkak ki o gâfardır. Günahları affedendir, tekrar tekrar işlenen günahları affeden, mahfilet edendir. Kime söylüyor bunu? Kafirlere söylüyor. Gelin Allah sizi affedecek diyor. Rabbimizi El Esmaül Hüsnasından, güzel isimlerinden tanıyıp, öyle iman etmemiz lazım ki, Rabbimizi sevebilelim. Rabbimize iman etmiş olalım, Rabbimize aşık olmuş olalım. Rabbimize abd olmuş olalım, kul olmuş olalım. Yoksa dağ gibi bir bendikle, Allah'ı kendi kuru gibi görüp konuşan, Allah'ı kölesi gibi görüp konuşan. Öyle bir görüyoruz. Öyle görmeseydik öyle söylemezdim. Nasıl görüyoruz? Ne diyor? Allah bunu böyle yapsın. Ben dua edince duamı kabul etsin. Ben dua ettiğimde de ben duamı kabul etsin. Ha istiyor. Niye Allah senin hizmetçinin midir, kölen midir? Böyle kulluk olur mu? Böyle kul olur mu? Ben isteyeceğim o yapacak. Yapmayınca ona kızacağım. Küseceğim. Darılacağım. Nasıl yapmaz? O kimdir ki yapmaz? Niye? Kölesi gibi görüyor. Rabbini kölesi gibi görüyor. Hizmetçisi gibi görüyor. Böyle iman olur mu? Böyle Allah'a iman olur mu? Bir sıkıntı gelir. Niye bu sıkıntı beni buldu? Bula bula beni mi buldu? Allah niye bana böyle muamele etti? Mümin bu değildir. İsterse gece gündüz elini açsın, cenneti istesin. Güzel şeyleri istesin, rahmeti istesin. O fark etmiyor. Kul bu değildir bir kere. Önce kulluğu, abdiyeti anlamak lazım. Seni yaratan Allah'ın, senin Rabbinin senin üzerinde bir murabi var. Senin hazreti insan olmanı istiyor, kendisine halife olmanı istiyor, sana baktığında kendi güzelliğini görmek istiyor. En kamil manada bu güzelliği üzerinde gösteren kimdir? Peygamberler, Resulullah Efendimiz peygamberler, onunla beraber olanlardır. Kul, abl, ya Rabbi şunu şöyle yap, bunu böyle yap, senden şunu istiyorum, bunu istiyorum diyen değildir. Kimdir ab? Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun? Senin benden istediğin nedir? Allah senden gönlünü istiyor, gönlünü. Başka bir şey değil. İstediği şey budur. Senin gönlün bana ait olsun. Gönlün, benim muhabbetimle dolsun, iman ile dolsun. Bunu istiyor senden. Benim muhabbetim senin için her şeyin önünde ve üzerinde olsun. Hiç kimseyi beni sever gibi sevme. Bunu kabul etmem, edemem dedi. Bir tek kabul etmediğin budur. Hiç kimsenin sözünü benim sözümün üzerine koyma. Beni ciddiye aldığın gibi, kimseyi benim gibi ciddiye alma dedi. Benim hesabımı yaptığın gibi, kimsenin hesabını benim gibi, benim hesabım gibi yapma dedi. Hepsi bu. Nerede olursan ol, benim huzurumda olduğunu unutma dedi. Beni kabul et, beni isimlerimle kabul et. Müşrikler gibi değil. Ben Allah'ı kabul ediyorum deyip, beni tanımadan, anlamadan ben iman etmişim değil mi? Ben sana kendimi tanıtıyorum. Nerede tanıtıyor? Kur'an'da nüzul sırasına göre Allah'ın isimlerini anlatmaya çalışıyoruz. Niye bu kadar feryat ediyoruz? Sorunu var ki feryat ediyoruz. Ben müminim diyor, ben müslümanım diyor gece gündüz ibadet yapıyor namaz kılıyor oruç tutuyor zikir yapıyor hacca gidiyor bakıyorsun adamın imanı yok ben dervişim ben şeyhim diyor şey yeminle söylüyorum ben şeyhim diyor bir sürü insan peşinde gidiyor adamın imanı yok iman etmemiş Allah'ın isimlerine iman etmemiş hatta iman nedir onu da bilmiyor sorsan iman nedir bilmiyor Allah'a iman inanmak değil de. Allah'a inandın mı? iman etmişsin. Müşricin Allah'a inancı yok mudur? Vardır. İblisin Allah'a inancı yok mudur? İblis Allah'ı bilmiyor mu? Biliyor. Allah ile konuşuyor. Ama Allah kafir de diyor ona. Her birimiz mutlaka imanımızı Allah'ın kitabına, Kur'an'a arz etmemiz lazım. Allah'ın kitabına göre imanımız var mıdır yok mudur? Allah'ın kitabına, Kur'an'a göre biz mümin miyiz, değil miyiz? Kur'an'a göre biz Müslüman miyiz, değil miyiz? Kur'an'a göre namaz nedir? Kur'an'a göre oruç nedir? Kur'an'a göre harc nedir? Zekcat nedir? İnfak nedir? Dinimizi, imanımızı, ibadetimizi, hayatımızı Allah'ın kitabına arz etmek zorundayız. Kulaktan dolma bir bilgiyle iman olmaz, İslam olmaz, ihsan olmaz, Müslümanlık olmaz, müminlik olmaz. Kıyamet günü Allah bizi kitabından sorumlu tutar, bizi bu kitabıyla hesaba çekecek. Seni bu kitabın ölçüsüne vuracak yani. Seni peygamberinin ölçüsüne vuracak. Onun gibi iman etmiş olman lazım. Onun gibi Allah'a teslim olmuş olman lazım. Kulluğunu onun gibi yapış olman lazım ki Allah kabul etsin. Yoksa o Allah'ın dini olmaz. Senin kendi kendine ürettiğin dini olur. Ya da bir başkasının sana takdim ettiği, dayattığı din olur. Senin atalarının dini olur Ayet-i Kerime'de Allah Yahudiler için, Hristiyanlar için, iman etmeyenler için ne buyurdu? Onlar dediler ki, biz atalarımızın dinine uyarız. Allah onlara cevap verdi. Ya ataları bir şey bilmiyor Akıllarını da kullanmamış idiyseydiler mi? Yine mi onlara uyacaklar? Bir şey bilmiyorlardı, akıllarını da kullanmadılar. Siz akıllarını kullanmayacak mısınız? İşte sana Allah'ın kitabı, işte sana Allah'ın peygamberi. Evet, i̇man onun için. İman inanmak değildir. İman Allah ve Resulü'nü, Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir. Bunun ölçüsü nasıldır? Bunun ölçüsü Allah için feda ettiklerin de ölçülür, Feda ettiklerin de ölçüdür. Yoksa herkes ben Allah'ı seviyorum diyebilir. Ben seni çok seviyorum, her şeyden çok seviyorum ama senin için bir şey yapamam. Bu sevgiyi biz kabul eder miyiz? Etmeyiz. Biri bize böyle söylese kabul eder miyiz? Etmeyiz. Ne burada ayet-i kerimede? Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Allah cenneti satıyormuş. Kime? mümine satıyormuş. Ne karşılığında? Mali ve cani karşılığında. Onun için herkes önce imanını kontrol etmelidir. Malını, canını Allah yolunda feda edebilecek durumda mıdır? Ahireti dünyaya tercih etmiş midir? Dünyasını ahiretine feda edebiliyor mu? hayatını, vaktini, zamanını Allah yolunda harcayabiliyor mu? Allah için affedebiliyor mu? Allah için hoş görebiliyor mu? İkram edebiliyor mu? Bakmalidir. Bakmalidir ki Allah için ne yapıyor? Neler yapabiliyor? Evet. Yapamadık, anlamadık. Ne yapmamız gerekir? Evet. İşte böyle bir gecede Allah'a dönmek lazım. Dönmek gerekir. Ya Rabbi, sana döndüm. Kur'an'a iman budur. Biri ben Allah'ın kitabına Kur'an'a iman ettim dediğinde, Allah bu imanı kabul eder mi? Eder. Etti. Sen söyledin, Allah kabul eder. Ama bu kadar değil. Bunun devamı vardır yalnız. Sonra bir ayet okudu veya bir ayet dinledi. Fark etmiyor. Ha okumuş, ha dinlemiş. ...veya dinledi, gidip kontrol etti, anladı ki... ...Allah bir konuda bir şey söylemiş ama kendisi daha önce başka türlü onu anlamış. Anlatmışlar ona. Eğer o anladığını bırakıp Kur'an'dakini almıyorsa... ...onun imanı gitti. Gitti iman. İşi bitti. İnkar etmiş oldu. Diliyle inkar etmedi... ...fiiliyle, tavrıyla, haliyle onu yalanladı. Yalanlamış oldu yani. Diliyle doğrudur diyor ama fiiliyle, gönlüyle ne yapıyor? Yalanlıyor. Allah yalanlayan da inkar edeni bir tuttu. İkisini de kafir dedi. açatan inkar edene kafir dedi. Ötekini de münafık dedi. Diliyle söylüyor, kalbi tasdik etmiyor. Bu Allah'ın isimleri için de böyledir. Diliyle Allah rahmandır dedi ama bakıyorsun ki rahmetine iman etmemiş. Allah kerimdir diyor, keremine iman etmemiş. Allah afurdur, gafurdur diyor, mağfiretine, affına iman etmemiş. Diliyle bunu söylüyor, gönlü bunu tasdik etmiyor. Ne yapmak lazım? Oturup ağlamak lazım. Oturup ağlamak lazım. Ben sana iman edemememişim. İmanım dilimdeymiş. Gönlüm, kalbim tasdik etmiyor. Seni Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? El esma husnâ Allah'a aittir dedi. En güzel isimler Allah'a aittir dedi. Ve Allah isimlerini bir bir beyan etti Kur'an-ı Kerim'de. İman etmeyince ne olur? Kafir olur müşriklerden bir farkı olmaz. Biraz önce başlarken müşriği anlattım. Allah'a inanıyor diye hepsi. Yerin sahibi, göğün sahibi, yaratıcısı, kendisini yaratan, rızık veren o olduğuna zaten inanıyordu. Aradaki fark nedir? Hiçbir fark yoktur arada. Onlar da Allah'ın isimlerini inkar ediyordu, kabul etmiyordu. Biz de kendi gönlümüzde yalanladığımızda Onların daha aşağısında oluyoruz. Çünkü Allah ayet-i buyurdu ki, münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır dedi. Onun üzerinde müşrikler var. Müşrikler onların üzerindedir. Diliyle söylüyor, kalbi tasdik etmiyor. Belki genel olarak bilmediğimizden dolayıdır. Anlamadığımızdan dolayıdır. Böyle iman etmek yeterlidir denmiştir bize. Kıl namazını, tut orucunu tamamdır denmiştir bize. Ondan dolayıdır. Allah kitabında hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Hiçbir şeyi. Hatta yolda nasıl yürümemiz gerektiğini, nasıl konuşmamız gerektiğini bile anlatmıştır. Resulullah Efendimiz bunların hepsini uygulanmıştır. Bütün hayatıyla ne yapmıştır? Bize örnek olmuştur. Onun için, bizim için örnek Resulullah Efendimiz'dir. Herkes, her mümin, ben Allah'ın Resulüne iman ettim diyen, herkes onu örnek olarak, önder olarak kabul etmelidir, sevmelidir. Örnek olarak sevmelidir. Onun gibi olmaya, onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Örneklik budur zaten. Ne kadar ona benzediyse, o kadar peygambere yakın olur, o kadar Allah'a yakın olur ama zahiri olarak taklit etmek değildir. Onun yaptığını yaşamak gerekiyor, takmak gerekiyor. Amenir resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti vel mu'minun müminler de onun iman ettiği gibi iman etti. Onun gibi. Kendi kafasına göre değil. Kendisine indirilene iman etti. Allah neyi indirmişse ona iman etti. Allah kendini nasıl tanıtmışsa öyle iman etti. Evet, Allah hepimizi Resulünün iman ettiği gibi iman edenlerden eylesin. Bütün isimlerine her bir ismine kamil derecede kamil manada iman etmeyi nasip etsin inşallah. Allah bizi kendisine şirk koşanlardan eylemesin. Kendi nefsini, başka nefisleri, başka şeyleri Onunla eş tutup ona şirk koşanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi müşriklerden eylemesin. Amin. Diliyle iman ettiğini söyleyip kalbi inkar eden kullarından eylemesin. Amin. Münafıklardan eylemesin. Amin. Allah hepimize kamil iman nasip eylesin inşallah. Allah'ı her şeyden çok seven, her şeyin önünde üzerinde tutan, her şeyin önünde üzerinde hesabını yapan kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Bir şey sormak isteyen varsa buyursun. Baba şimdi bir mümin Ben dervişim, ben sofiyim diyor. bir müminim diyor ama bir mümin alameti nedir yani ondan ne görünmesi lazım ki ona mümin diyelim. Soru ne olursa olsun, soru kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, mutlaka cevabımız Allah'tan olmalı, Resulünden olmalıdır. Öyle kendi kafamıza göre mümin tarifi yapamayız. Bakacağız Allah ve Resulü mümini nasıl tarif eder, onların üzerindeki hal nasıldır, ona bakacağız. Allah ayet-i kerimede müminleri tarif etti. Önce Allah'a göre anlamak lazım. Allah buyurdu ki, müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer, ürperir. Allah deyince, Allah'ı hatırlayınca kalbi ürperir. Niye? Çünkü Allah'ı her şeyden çok seviyor. Mahşukunu hatırlamış. Yani biri birine aşık olduğunda onun ismi söylendiğinde o anda onu hatırladığında gönlü farklı bir hal alır. Onun için müminler Allah'ı her şeyden çok sevenlerdir. Dolayısıyla Allah zikredilince hatırlatılınca kalpleri ürperir. Onlara Allah'ın ayetleri okununca imanlarını artırırlar. İman muhabbet demek, sevmek demektir. Allah'ın ayetleri ona okununca "Rabbim buri bana söylemiş" deyip onun muhabbeti artıyor. Gönlündeki muhabbet harlanıyor. Ateşe öfürünce nasıl harlanıyorsa imanı o muhabbeti harlanıyor. İmanlarını artırırlar buyurdu. Bir de onlar Bütünüyle Allah'a tevekkül eder, güvenirler dedi. Mümin budur. Allah'ın mümin tarifidir bu. Bakacağız. Mümin miyiz değil miyiz? Ne buyurdu bir de? İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Bunlar mümin değil dedi. Mümin kimdir? Müminler evet, o kimselerdir ki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir dedi. Çok şiddetli muhabbet. Allah'ı çok seviyor. Şiddetle Allah'ı seviyor dedi. Mü'min tarif etti Allah. Resul Efendimiz de buyurdu. Sizden biri Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bu arada Hazreti Ömer sormuştu. Ya Allah, kendi canımızdan da mı çok sevmemiz lazım? Buyurdu ki evet. evet. Hazreti Ömer de, ya Resulallah şimdiye kadar bilmiyordum. Seni kendi canından da çok seviyorum dedi. Ne buyurdu? El an. Şimdi oldu. Şimdi mümin oldu. Yoksa mümin olmuyorsun. Söyledim. Öyle kuru kuru ben seviyorum demek de değildir. Sevgi nasıl bir sevgiydi? Allah ayet-i kerimede Resulü Efendimiz için buyurdu. De ki sizden hiçbir ücret istemiyorum. Risaletime karşılık. Davetime karşılık. Tebliğime karşılık. Hidayete vesile olmama karşılık. Sizi Allah'a taşımama karşılık. Hiçbir ücret istemiyorum. Sizden istediğim tek bir şey vardır. Yakın bir sevgi. Allah buyurdu. Bu yakın sevgiyi iste. Niye? Niye Resulullah Efendimiz'i yakından sevmemiz lazım? Uzaktan da sevmek var mıdır? Vardır. Uzaktan sevmek nasıldır? Seni çok seviyorum ama senin için bir şey yapamam. Yakın sevgi nasıldır? Seni çok seviyorum, yanındayım. Senin derdin neyse o benim de derdimdir. Senin istediğin neyse o benim de istediğimdir. Senin gittiğin yolda adım adım seni izlerim. Sana tabi olurum. Sen Allah'ın vahyini mi taşıyorsun? Omuzum vahin altındadır, canım da fedadır demektir. İşte mümin. Gene buyurdu Resulullah Efendimiz. Cennete giremezsiniz. İman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe. En çok görülen budur. Üzerimizde en çok görünmesi gereken hal buymuş. Dışarıya yansıyor çünkü. Birbirimizi sevmemiz lazım. Yoksa ne cennet vardır, iman yoktur. İstediği kadar ibadet olsun, iman yoktur dedi. Kim söyledi? Resulullah Efendimiz söyledi. Eğer biz O'nun söylediğini kabul etmezsek, Allah'ın söylediğini kabul etmezsek, kendi kendimize din, kendi kendimize iman üretmiş oluruz Birbirini sevenler, birbirine yardım ederler, birbirlerinin kusurlarını örterler, hatalarını örterler, görmezden gelirler, yardımcı olurlar birbirlerine. Allah yolunda, hem dünyada hem ahirette. Onun için Resulullah Efendimiz, mümini, Müslüman'ı tarif ederken ne buyurdu? Müslüman, yani İslam'ı kabul etmiş, daha mümin olmamış, iman kalbine dahil olmamış olanlar, Müslüman o kimsedir ki, İnsanlar elinden ve dilinden emindir. Bundan bana zarar gelmez. Dediği kimse bu Müslümandır. İslam'ı kabul etmiş. Müslümanlığı kabul edilir. Mümin de o kimsedir ki insanların elinden ve dilinden fayda umduğu kimsedir. Yani bu kardeşim bana yardım eder. Bu Mümin kardeşim bana yardım eder. Her konuda hangi konu olursa olsun. Bu da Mümin'dir. Bunlar arametleridir. Bir de Rasulullah Efendimiz'in arameti anlatması vardır. Buyurdu ki, iman bir nurdur. Allah onu kulunun kalbine indirir. Neye karşılık? Onun çabasına, gayretine karşılıktır bu. Allah bu iman nurunu bir kalbe indirdiğinde o kalp latif zahralar gibi genişler. Gönlü genişliyor. Genişleyince Allah'ı sever, Allah için sever. Bu kul, Allah'ı sever dedi, Allah için sever dedi. Allah'ı sevdiği için sever, Allah'ı sevdiği için affeder, Allah'ı sevdiği için ikram eder, sevdiğinin sevgisini ister. Allah'ın sevgisini istiyor, rızasını istiyor. Başka bir arameti de dedi, bu imandan sonra o kul ateşe düşmekten korkar gibi, küfre düşmekten, bu imanını kaybetmekten korkar dedi. Bu da... İman nurunun kalbe inmesinin arametidir dedi. Allah hepimizi imani anlayanlardan eylesin. Gerçek manada iman edenlerden eylesin. İman ettiğini zannedip ahirete gittiğinde amelenin hiçbir işe yaramadığını imanını kaybettiğini görünce hüsrana uğrayanlardan eğlenmesi